Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Ve Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecmain Çok kıymetli kardeşlerim iman kardeşlerim cennette beraber olmayı Rabbim hepimize nasip buyursun bu mübarek Kur'an'ımızı konuşurken böyle bir dua yapalım birbirimize amin diyelim dualarımızın bereketiyle ola ki Rabbim bizi cennetinde buluşturur günahlarımızı mağfiret buyurur Amellerimizi salih ameller olarak kabul buyurur. Amin. amin. Kardeşlerim 29. cüz Kur'an-ı Kerim'in sondan bir önceki cüzü bildiğimiz mülk suresi Tebârekellezî değil mülk diye bildiğimiz sure ile başlayan bir cüzdür. Biliyorsunuz bu sureyi iki sayfadan biraz fazladır. Yatmadan önce okumak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emir değil ama tavsiyeleri arasındadır. İnşaallahu teala gayret ederek yani hiç olmasın böyle çok yorgun olmadığımız gecelerde yatarken Mülk Suresini okumaya çalışalım ki bereketi üzerimizde olsun. Mülk Suresi başından sonuna kadar Allahu u Teala'nın mülkünü anlatır gökler yıldızlar bir daha bak bakalım bir yanlış var mı Allah'ın yarattığı göklerde diyen ayetler insanoğlunu ahireti hatırlatan cehenneme gitme riskinden söz eden cehennemliklerin nasıl feryadu figan içerisinde olacaklarını cehennemin gürlemesini duyunca nasıl ötlerin patlayacağını anlatan insanoğlunu Allah'ın nimetlerini hatırlatıp şu dünyada bir gün suyunuz kesilirse ne yapacaksınız ey insanlar diyen ayetlerle doludur muhakkak ve muhakkak bir mümin ailece oturup bu mübarek surenin tefsirini şöyle 3-4 günlük bir ders halkası yaparak okumalı evlerimiz bu surenin ahkamı ve ibretleriyle yankılanmalıdır İnşaallah da tesiri olur Rabbimizin lütfuyla daha sonra bu cüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını büyük bir ahlak üzeresin sendiği anlatan ayetler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanlış söz dokundurmak isteyenlere dolaylı büyük cevaplar var. Ama bu cüz yani 29. cüz hatta ondan sonraki 30. cüz genel olarak kıyamet hazırlığı ayetleriyle doludur. Önceki yalanlayanların Allah'ı, peygamberi ve Allah'ın ahkamını, cenneti cehennemi yalanlayanların hayat dünya hayatıdır. Nereden öldükten sonra dirileceğiz diyenlerin akıbetlerini işaretler şeklinde anlatan ayetler var. Kıyametin dehşet görüncüsü denizlerin nasıl tutuşturulacağı yani su hep ateş söndürürdü. Kıyamet günü tutuşacak bu denizler. Kıyamet alametleri. Allah-u Teala'nın arşına ait bilgiler. Ve kıyamet günü insanların yaptığı işlerin yazıldığı defterlerin nasıl böyle uçuşacağını Allah-u Teala haber veriyor. Ne demek bu? Allah bilir ne demek de hani gözümüzde canlansın diye söylüyorum. Şimdi bir insanın her gün... Hakkında bir dosya tutulduğunu düşünelim. 100 sene yaşadıysa bu insan hakkındaki dosya bir kamyonetle taşınmaz herhalde. Bu onun eline verilecek kıyamet günü. Tabii ki dünya A4 kağıtları değil bunlar. Ama yani oranın ölçüleriyle ve böylece belki 50 milyar insan o kağıtları o dosyaları alacak. Bunun için o gün sayfalar uçuşacak. Yani dosyalar uçuşacak diye inanılıyor, iman ediyoruz Rabbim o gün yardımcımız olsun Bu cüzde yoğun bir şekilde nerede kıyamet gününü düşünen insanlar neredesiniz ey insanlar şeklinde ikaz var aynı şekilde cennetlik kulların özelliklerinden de söz ediliyor bu mübarek cüzde ama çok özellikler sayılıyor bakıyorsunuz ki başlangıcı bitişi namaz. İyi insanlar yani cennet adamları sözü özetlenecek olsa işte şu, şu şu şu işleri yaparlar ahlaklıdır ama namaz. Namazla başlıyor namazla bitiyor. Demek ki namaz konusunda sorunu olana Allah yardım etsin onun işi çok zor. Yani namaz problemi yaşayanın cennet umudu olmalı var ama bu umut kaça mal olacak kaç milyon sene kim bilir cehennemde bedel ödenecek Na'uzu billahi teâlâ bu sebeple aziz kardeşlerim kıyameti düşünmek akıllı olmak demektir akıllı olmak ne diyoruz biz gereğini yapmaya diyoruz yani işte dünyada bir afet oluyor, bir salgın oluyor, bir deprem oluyor mesela. İşte depremin artışları devam ediyor deniyor. İnsanlar evlerine ki, girmiyorlar. İşte çadırlarda kalıyorlar. Korkulu bir an hemen rahatlatıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalıyorlar. Yani herkes birbirinin derdini, telefonlar çalışmıyor. Ya kıyamete göre bunlar film sahnesi gibi şeyler. Bir şey değil bu. Bunların adı anılmaz kıyamet günü. Ama kıyametten bedava bir korkmanın da bir anlamı yok yani kıyametten gerçekten korkan e, kıyamet günü rahat edeceği işleri yapar bunların başında iman geliyor şüphesiz e, elhamdülillah elhamdülillah iman sahibiyiz Rabbim kıymetini bilmeyi bize nasip etsin ama namazsız iman kuruyor zekatsız oruçsuz iman eriyor maazallah maazallah bunun için ibadetlerimiz çok önemli Kul hakları çok önemli. Kıyamet günü bela bunlar çünkü. Ve haramlardan uzak duracağız. Böylece kıyamete hazırlıklı olacağız. Bu cüzde Nuh Aleyhisselam'ın anıldığını görüyoruz. Nuh Aleyhisselam üzerinde özellikle bir koca sure ayrılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Neden? Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi Allah'ın peygamberlerinin İnsan karakteriyle yüzleştiği yerdeki mücadelenin adıdır. Musa aleyhisselam ve Nuh aleyhisselamın mücadelesinin anlaşılmadığı bir yerde Allah insandan ne istiyor, insan ne yapıyor diye bir şey anlamak da mümkün değil. Değerli mümin kardeşlerim, yine bu cüzde istiğfar etmenin önemi, yani ya Rabbi beni affet, estağfurullah demeye istiğfar diyoruz. Bununla ilgili ciddi bir ikaz var aynı şekilde bu cüzde cinlerin bile nasıl müslüman olduklarının anlatıldığı dolayısıyla cinler üzerinden Allahu Teala'nın biraz önce bahsettiğimiz iman gerçeklerini bize hatırlattığını görüyoruz bu 29. cüzde el Müzzemil Suresi El-Müddessir Suresi El-Kıyame Suresi El-İnsan Suresi El-Murselat Suresi var bu surelerin tamamı insanı, dünyayı, peygamberliği, Allahu Teala'nın kullarını imtihan etmesini sonra da o kullarına sevap ve ceza, takdir buyurmasını ve bunların hepsinin ortaya çıkacağı kıyamet gününü anlatıyor. Hemen hemen bu mübarek surelerin hepsinin konusu üç aşağı beş yukarı aynıdır ama farklı üsluplarla. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de tekrar olmasının da bir ters tarafı yok. Çünkü namaz günde beş defa kılınıyorsa eğer bir insana elli defa namazı hatırlatmakta bir sakınca yok. Kur'an-ı Kerim'de bunu yapıyor zaten. Ama netice olarak bu 29. dokuzuncu cüzün ta Kur'an-ı Kerim'den başlarken biz ilk birinci cüzde ne var diye başlarken insanın yaratılışı ve benzeri konular, ibadetler, namazlar diye başlamıştık. Şimdi 29. yüze geldik, baktık ki o konular biraz kenara çekilmiş. Kıyamet, hesap, azap, sevap gibi konular hep gündeme gelmiş. Yani artık son noktaya doğru yaklaşıyoruz. allah Teala'dan feyizli ve bereketli bir hayat yaşayıp, bu ibretlerden istifade etmeyi bize nasip buyurmasını dileriz Velhamdülillahi Rabbil Alemin